heceledikleri sosyal adalet meselesi bizim dünyamızda bu dünyanın temel disiplinleri ortaya konurken zaten çözülmüş yani vaz edilmiş. Yukulevi problemimiz bizim. Bu açıdan bence onlar Batı'nın kendi şeylerinde problemlerdir, kendi problemlerine çare adına ortaya atılmış şeylerdir. Sanki bizde olmamış hiç çok problemleri icat etmemiz lazım toplumumuzda.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 Yani bu bunun çaresi falan diyorlar. Biz de yutuyoruz onu. Hiç de çaresi değil. Çünkü derdi o değil ki. Bil illeti evvela, kıl sonra müdavata tasaddi her merhem her yaraya der mu sanırsın? Adamlar kendilerine böyle bir şey yapıyorlar. Serbest bırakma diyorlar. Batı'daki pedagojinin temelinde Janjak Rus'a vardır yani. Bu toplum kaçkını, topluma küskün, Emil işte ortada yazdı terbiye disiplinlerine esasen içinde işlediği bir şey. Tamamen naturalizm gözlemlere dayalı. Ve tarihi ve tecrübevi bütün değerleri inkar eden gözlemlere dayalı bir şeydir. O kendi dertlerine derman olmamış. Yani o kendisi kendini toplumdan dışlamış. 73'te işte şeyde dışta inziva yaşamış bir adam. E, sonra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 Yetişmiş nesiller var, örnek nesiller var. Neden sahabi üzerinde durulmuyor? Biz öyle bir nesil yetişmez diyoruz. Reşyalar onu ortaya koyuyor. Ve bir mucize deniyor bu meseleye. Siz mucize de deseniz, keramet de deseniz, bir insanın terbiye gerdesidir onlar. O zatın terbiyesiyle yetişiyor. Tabi'ini inkar edemezsiniz, tebeyi tabiin inkar edemezsiniz. Altın nesiller yetişiyor senin tarihinde.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 bugünkü bu pozitif filmlerle alakalı, işte tıptır, hendesedir, kimyadır, matematik'tir. bu hususlarla alakalı bizden aldıkları şeyleri geliştirmiş, belli bir noktaya ulaştırmışlar. Alır, kendi kıstaslarınız, temel disiplinleriniz üzerine oturtur değerlendirirsiniz onları. Ayrı mesele. Onda bir ayıp yoktur, Akif'in dediği gibi, ''Alın garbın ilmini, alınız sanatını, hem dahi veriniz mesainize son süratini.'' diyor yani. Onda bir mahsur yok bugün.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 Adeta usul gibi alınmalı, bir metodoloji gibi bunlar üzerinde durulmalı ve dıştan alacağımız şeyleri bunlarla filtre etmeli. Değerlendirme bir kaneviçi gibi hep bunların üzerinde olmalı. Yanılma nisbetini azaltmış oluruz o zaman. Daha isabetli kararlara varırız. Hiç yanılmayız demek değildir çünkü ilimde yanılmamak mümkün değildir. O fuka, izam, kiram efendilerimiz. Her birisi daha derecesinde akla, mantığa, muhakemeye ve himmetini de dini anlamaya tevcih etmesine rağmen dünya kadar yorulmuşlar. Farklı farklı mütealeler ortaya koymuşlar. Hata, sevap meselesi ortaya çıkmış. Bu hattı in, hatta in, musabibin meselesi çıkmış, ortaya çıkmış bunlar. Demek ki hata da kabul edilmiş, sevap da kabul edilmiş, tereddüt de kabul edilmiş yani. Beyne beyne de kabul edilmiş. Bu açıdan küllü nasih hattavun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 Lutufları, reddi ettiği başarıları, kendi kabiliyeti, istidadı ve becerilerine bağlayanlar manen terakki edemezler. İşleri Allah'a verince Cenab-ı Hak, ruhta bir inkişaf yaratır buyuruyor. Bunu muhtemelen evet. için. Evet. cenab mevhibelerine masarız. İyi bir mümin, hayır adına kendisinden hasıl olan her şeyi Allah'a vermelidir. Bu Kur'an'ın emri. Ma'asabe kemin hasen tenfe Allah. Kötülük adına meydana gelen şeyler tahriptir. Bunlar nefse verilebilir. Ve ma'asabe kemin seyyi femin min Fenalık adına meydana gelen her şey o da insanın nefsindendir. Nefsin tahribe bir ölçüde gücü yeter. Şeytanın tahribe bir ölçüde gücü yeterdi. Fakat hayrata, hasenata güçleri yetmez bunların. Şimdi o zaman biz bütün hayratu hasenatı kendimizden değil Allah'tan bilmeliyiz. İyilikleri, Cenab-ı Hak'tan bilmeliyiz. İnsanın bazı güzel şeyleri kendinden bilmesi Allah'a ait bir şeyi kendisine isnat etmesi demektir. Ölü olunca esasen sahibine vermediğinden dolayı ondan körlük yapmış olur. Nankörlere karşı da Allah şöyle buyuruyor. Lenen şeker tüm leziden dekun ve le in kefer tümün azabile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 Nefsimle beni bir lahza baş başa bırakma. Sabah akşam ahdü peyman yenileme adına söylenecek sözlerden bu. E bu bize sahibi şeriat tarafından talim edilmişse bizim için önem arz ediyor. Hususiyle istiğfarda söylüyoruz. Başımızı yere koyup bakın dua mecmuasına. Bunu adedi o meselene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 Esselam. Yine Allahümme erine Hakkı hakkama erzun etibar Ve erine el batıle batıle Ve erzun eştinâbe Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin Ve aleyhi ve Diyelim elf elf Nur istiyoruz o bize Sağnak sağnak gönderiyor Yandık diyoruz Göndürmek için Yağmurlar indiriyor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 Onun için kendini öyle zora koşmama arzu ediyorsa insanlar tabi olmaya dikkat etmeliler. Esas meselenin derinliğini tabiatlarında aramalılar. Mesele benim tabiatımla ne kadar derinleşti, ne kadar karakterim haline geldi. Herkesin bir tabii cibirli karakteri vardır.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 bu defa hakikaten bir mükemmelliğin ikilabedir. Dolayısıyla karakterimizin tam şekillenmesi mezunda da, esasen kültürümüzün temel kaynaklarını fayda geçirme çok önemlidir. Böyle manevi ve ruhani şeylere müteallik meselelerde, kalbin hüşşar olmasına ihtiyaç vardır itikamda.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 Bütün insanlar kapsayacak bir dua yapmamızın ehemmiyeti nedir? Haçta dua etmenin, duaların kabul edilmesindeki yolu nedir? Bizim arkadaşlarımız da şey yapsınlar. Saharın leyali. Çok dua etsinler. Ümmeti Muhammed için. Allah bana güç, kuvvet versin de bayılıncaya kadar etseler yine Hakk'a da olmaz. Bu krizi sığırılmak için bir dakika bile uyumadan sabaha kadar yalvarıp yakarsalar yine Hakk'a da olmaz. Şimdiye kadar Arafat'tan boş dönüldüğünü söylememişler. Yani bir iki bir diş kırma olmuş da fakat Allah yine rahmetini gazabına sıbkatiyle bağışlamış. Kusuma da affetme başka cene bakın, Harafat umumun hissiyatının seslendirilmesi şeklinde bir duayı et, ile dua etme, belki alemin İslam'ın kurtuluşuna vesile olur. Niçin öyle aralanmış bir kapıya karşı kayıt kalıyorsunuz? Dua cemiyet kesbedersin. Ve bütün ümmet -i Muhammed Muhammed'i içine alırsın. Allahümmerhammeti Muhammed, Allahümmerhammeti Muhammed, ümmet Muhammed. Eğer Allah'ın makbul kullarının duasıysa, o duada daha farklı bir espri aramak lazım. Şahsın adına, annen baban adına yaptığın dua değil. Bütün Ümmet-i Muhammed'i kucaklayan dua. Seni ebdâl yapıyor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 insanlara aralanan bir kapıdır. Ve mutlaka değerlendirilmesi, açmaya zorlanması gerekli olan bir kapıdır. üreği çatlasa, vazlar, ordu ölse, o kapının aralanması için değer. Valla insanın affedilip Allah'ın rızasına mazhar olmasından daha büyük bir mazhariyet yoktur. Payeler, masuplar, makamlar, bütün dünyalıklar onun yanında zerre kadar kalır veya kalmaz. Umarım ki af olam. Af olmasam yanolan. Hiç af olma ümidimi yitirmedim. Akşii bir fırsat. İbadeti kübra. Af olanlar arasında. Orada bir lütfar asar insan. Onca ağlayan, sızlayan, dua çağlayanı meydana getiren o dualar arasında bir tane de evet o yönü de çok önemli. Hiç affanmaz. Allah başka yerde yapmaz mı aynı şeyi? Mücahede edenlere. Hicret edenlere. Fakat Allah Resulü her şey yapmış ama oraya ayrı bir önem vermiş. Allah'a her yer için bir şey söylemiş. Mültezim için bir şey söylenmiş, Hacerül Esad için bir şey söylenmiş, Mina Meroa için bir şey söylenmiş, Müzdelfe için bir şey. Çok özel. Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü aksettiren. Bizi de Minadakiler gibi, Arafattakiler gibi İşte bugün Cuma. Millet Minada. Yarın Cumartesi, Arafat'a çıkıyorlar, değil mi? Pazar, bayram. <gülüyor> Elbiru la yubla, ve zembü la yunse, ve deyyânu la diyor hadis-i şerif. İyilik eriyip gitmez bu bir yerde. Bir disket alınır, korunur. Günah unutulmaz, diyor sahib unutmaz. Unutmadığına göre sen de unutmamaya çalışacaksın. Deyyân, bizi hesaba çekecek saat ölmez. O hay-i İşi böyle bildikten sonra, şimdi istediğin gibi davran. Manzara bu. Şimdi istediğin gibi davran. el la yibla ve zembu la yüzzet ve Rahim Eteren Şeyh'inde onun sonundaki Mısralardan birisi Ve in yeku ya müheymin ad asaka ve lem yesütli sivaka bana çok gömlek gibi geliyor. Ey müheymin her halimeli yehvan olanım benim. Her ne kadar çok isyan etmişse de bir tek şey var ki senden başkasına secde etmemiştir. Vela ukatatani fil hubbi, Ereben, İrben ikisi de oluyor. Hacet ihtiyaç gayet. Vela ukatatani fil hubbi, İrben, Lema dayel faadu ila suvaka. Sen beni defterden silsen, Hiç hükmüne getirsen, ne işe yarar ki desem bile, Kalbim yine senden kopmayacak. Sen, sen deyip duracaktır başkasına mehil etmeyecek. Daiye mehil. Lamma tayy al fad ila siwaaka. Hocam uruci ve nuzuri tecellileri izah eder misiniz? Koşsa işte bir cebevti bir tecelli diyelim. Yeda et tecelli. Bu tecelli de daha parça parça da Hz. Musa öyle bir tecelli karşısında alacağı şey alamıyor. Yani yine kendisine tenezzülat dalga boyunda yine şey alıyor. Bir diğer yönüyle o tecelli, o bir tecelli ise şayet yani Kur'an'ı mucize tecelli yüzüli bir tecellidir. İnsanların idrakı, insanların anlayışı, insanların istekleri, insanların istifadesi öne çıkarılarak yapılmış bir tecellidir. Dolayısıyla ondan daha büyük olmaz yani ilahi kelamın insanların istifade açısından en elverişli tecellisi Kur'an şeklindeki tecellidir. Bu insanların diliyle, insanlar anlayışına göre. İnsanların haline göre, insanların idrakine göre konuşma tarzı ve bir tecellidir. Değişik bir münasebetle bir biraz söyleyiliyorla, o oruç ve müzurla bağlayarak Hadi ediyoruz ama zaman. Yani çok yükseklere çıkma fakat aşağılarda bulunanların hakkını verme. O hedef kitlenin seviyesine göre esas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 Demek ki jüsü donanımına rağmen yine o şeyi yaşıyor. Bu alemle iktisadın ağırlığını, filsafkın ağırlığını yaşıyor. O almadaki zorluğu duyuyor. Ama o mükemmel donanımın, şey üstünde değil tabii yani bu donanıma göre. Yine. Bizim alemimizden ayrılıyor. Bir başka buğda giriyor yani alma ameliyesinde.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 işte gelen, değişik dildeki şeyleri o reseptörler harflere çeviriyor, kelimelere çeviriyor. Bu inceliği kavrayamayan kimseler Efendimiz'e vahiy geliyor da boş kelime kalıplarını, şekilleri okuluyor diyor. Öyle değil aslında yani. Şimdi o benzetme çerçevesinde bakarsanız mesela didi dadıt filan diyelim işte bu bir harfe kabul ediyor, daha dağdır, bir harfe kabul ediyor diyor bir harfeti kabul ediyor, bir harfeti kabul ediyor. Bunlar o bu efendimizin sallallahu aleyhi vahyi alma sırrı hali. Vahyi alma sırrı hali. Yani bizim alemimizin işinliği. Bu alemde onun aks reseptörlerine temas edince o hale geliyor. O zaman müebed efendimiz sallallahu aleyhi sadece kullanılıyor. Bir de o öyle bir farklı alman ki Efendimiz ya Rabbi bir daha söyle bunu demiyor. Aksine mesela heyecanla kaçırmamak için acemi bir her şey, haşa, yani bir orucu gibi kaçırmıyor Bunlar dikkat edin. İkaz veriliyor. Rabb harik mi lisane keli tacalabi yani heyecanla meseleyi karıştırma. Sen sadece konsantrasyona bak. Onlar senin vücuduna inince, döneceği şeylere, kalıplara dönüyor. Şimdi burada katiyen, beşeri ait bir yan söylenemez. Bunlar yine birer misal sadece. Meseleyi zihni takrib için. Vahyin gerçek sırına gelince, ancak Allah bilir. Hava vahye benzeyen şekilde ilhamları olur yani. Onların içlerine bazı şeyler duar. Bazı şeyleri görürler, işte kuburu görürler, önümüzdeki günlere ait şeyleri görürler. Bunlar, bunlar vasıtasız <gülüyor> o, çok defa işte melek vasıtasıyla melekut-i alem, mülk alemine dönüşüyor. melekut bir şey diyor.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 ondan düşünce tarzına kadar ondan belli esasları öne çıkarma yani herkesçe makbul olan hatta evrensel değerler içinde bazı meseleleri öne çıkarma gibi hususlara kadar her şeye şamil bir şeydir yani üslup dediğimiz şey usul değildir o üslup başkadır yani üslup Asıl da bazı meseleler her nasılsa kendi kurallarına göre vaz edilir o zamana, şartlara, muhataplara, konjöktüre göre meseleler nasıl icra edilecek, icra nasıl ifade edilecek ona göre icra edilmesi ve ifade edilmesidir üslup. Bu açıdan bu biraz daha feraset ister meseleyi, biraz daha yükten kavrama ister.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 Yani bir yerde bir insana karşı yumuşak davranmışsınız, bir yerde bir el bir yerde de tekme atarsınız. Bu sizin kredinizi alır götürür. Bu üslup değildir esasen siz. Yani belli bir dönemde mümahşat yapmışsınız, idare etmişsiniz ve emniyet vaat edici, bu güven vaat değildir. Dolayısıyla itimat etmezler, güvenmezler. Şimdi bir şekilde içinde bulunduğunuz şartları, konjöktürü, insanları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 İnsanı rahatsız eder. Fakat birinin bir tevazuu var, yanında rahatsız olmuyorsunuz. Önemlidir bunlar. Yani iradenin hakkını verme orada bu mesele. Bunlar hep üslub içinde müdahale edilen şeylerdir. Yani üslub, başta bahsettim, bir feraset işidir. Yani o işi görme. Doğrusu feraset de onun dilimizi öyle kullanıyoruz. Bir feraset işidir. Onu görme meselesi. Temelde...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 ellerini kesmişler onun. Öyle şeri bir hüküm bilmiyorum ben. Bunlar o Ureyn'e vakasında olan bir şeydir de onlar yaptıkları şeylerin belki fil kısas haya fehvasınca'' yani kısas yapılmıştır. Onun dediği şey ''Enel Hak'' demiş yani. Ama o kötülüğü yapanlar işte ellerini kesiyorlar. Kan akıyor tabii. Sapsarı kesiliyor vücudu kan kaybedince orada ellerini kaldırıyor, kesilmiş ellerini. Allah'ım diyor, bana bunları reva görenleri affetmedikten sonra senin üzere gelmek istemiyorum. Bunu diyebilme önemlidir. Birine ben bey demiştim de dostlarımızdan kıymetli bir arkadaş. Bana niye yani bey dedim falan dedi. Yani dinsiz dünden bugüne dine, yani her şeye sövüyor. İşte benim bozmaya kıymadığım üslubumdur o.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 Ancak o zaman güven vaat edersiniz, inandırıcı olursunuz. Yoksa el alem işte belli ölçüde yaptı sizin dayanabileceğiniz bir eza ve cefa idi. İne batırdı mesela. Orada affedici oldunuz. İne batırma değil. Bir kolunuzu kopardığı zaman da affedebiliyor musunuz onu? O mesele. Bu aynı zamanda Allah'la sunuş seçti dur yani. O dişi kırılıyor. Mutlak dişi kırılıyor hatta o dişler oradan Hazreti Talha bin Zeydullah sökerken onun dişleri kopuyor. Oradan o halkaları çıkarırken onun dişleri kopuyor. Fakat orada Allah "Mehdî kavmi feyin lem lahi arifun evlâyı alemun" diyor. "Allah'ım kavmimi idayet eyle, bilmiyorlar beni." Keza Taif dönüşünde başı gözü yaralıyor taşlarla, hatta şakır şakır kanlar akıyor.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 Yerin dibine batır dememiştir Hazreti Musa ve alttan üstüne getir dememiştir. Bunlardan bir tanesi kalmasın yeryüzünde Hazreti Nuh gibi dua etmemiştir. Aksine bir gece sabahtan akşama kadar akşamdan sabaha kadar daha doğrusu Hazreti İbrahim'in innaunuqad aldan ve rahim, Hazreti İsa'nın in ve <gülüyor> hakim duasını okumuş ümmetini dilemiş, icabesini de dilemiş, icabe edeni de, etmeyeni de dilemiş onlar içinde. de. Hz. Cebrail gelmiş, ümmetin hakkında Cenab-ı Hak seni mahsul etmeyecektir. Bu bir üsluptur yani. Bu üslup, namus telakki edilmiştir. Fedakarlıkta bulunmamış, o namusun isterseniz ırzına geçilmemiş diyebilirsiniz. Bazı hadiselerin gelip postamızın karşısında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 kinayi olurlar davranışlarında da, konuşmalarında da. Birinin iyi dediği bir şey öbürü idemeyebilir Birinin yapılmasının lüzumuna inandığını öbür iştirak etmeyebilir. Hatta çok basit bir şey diyeyim yani. Mesela biri birinin müezzinlik yaptığını, tesbihatı seslendirdiğini kendisi gibi görmüyorsa, kendisi kadar değer vermiyorsa o, o biri yaparken o bu esnada kendisini salı verir. Bir gün gelir o da ona karşı kendisini salı verir. Böylece hakikatin ifadesi mevzuunda bile bizim hissiyatlarımız, bizim enerjimiz öne çıkar. Biri konuşurken bir şeyi vazu nasihat ederken, bir hakikati dillendirirken orada o olduğu için söylediği sözlerin iyilik veya kötülüğünden dolayı değil. O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 Daima kendisini başkaların yerine koymalı ve hep onların takdir isteğiyle yaşamalı ve böylece lan ne diyorum? Onların yaptığı ibadet o güzel şeyler bile bunun defteri hasenatına kaydı olur. Ama işin her şeyin en güzelini o yapıyor, mülazasıyla kendisine bakıyorsa bir egoistse bu, bir egosantristse böyleleri kendilerinden başka hiçbir şeyi beğenmedikleri gibi.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 Kendini nefkten, başkaların ispattan geçer. Bunların hepsi üsluptur. İstidradi bir şey arz ettim. bugün günahkar kardeşiniz, başkalarının vaazını dinlemek, kendimden daha çok hoşuma gidiyor. Müjdemim gerçi ama, başkaları tarafından ortaya konan güzelliklerinde hayranıyım.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 Öbürü, narsistler gibi kendi kendimizin aşığı sayılırız. Sözünün güzelini ben söylerim, iyisini ben yazarım, mükemmelliği ben komple ederim, işine mükemmelini ben tedbir ederim. Bunlar çok çirkin, Allah'ın hiç sevmediği ukalaca, kafirce düşüncelerdir. Bunları yapan kafir mi olur? Kafir olmaz ama kafirce düşüncelerine kafası kirlenmiş sayılır. Allahumme erinil hakka ve erinil ve senedina ve şefii'duna ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. ya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 Bu mülazayı sorgulayacak bir fikir ortaya atılmadı. Diyalog diyor herkeste, işte de dışta da bu karşılıklı konuşma, anlaşma, birbirine saygılı olma analarını ihtiva ediyor. Kelimelerin nuansları üzerinde durmuyoruz. Hoşgörü filan sorguladık bunu yani. Hoş olmayan bazı şeyler hoş görme gibi. Fakat ille de böyle bazı şeylerde.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 şöyle böyle münasebeti olanlar işte sırasına göre belli basamaklarda duruyorlar. Basamaklara göre alaka gösterilir. Ve bunların hepsini biz soru dediğiniz kelime içinde iptal ediyoruz. Yani orada ille öyle bir kısım epistemolojik mülazalarla detaylara inmiyoruz onlar. Onlar bir kısım hatalara götürür bizi burada. Şimdi Bizim kendi dinimizi yaşama, dinimiz adına belli heyecanlara duyma, belli şeylere karşı olabildiğine saygılı olma mevzu, başkalarına karşı böyle davranmaya mani değildir yani. Ne Hazreti Mevlana, ne Üstad Bediüzzaman, ne Yunus Emre, yani şimdilerde çok kullanılıyor bunlar, ne Ahmet Yesevi, başkalarına karşı böyle saygı duyarken, hatta değişik yerlerde kendi iş yönlerini kurarken,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 Çünkü haşrolduğumuz zaman, dirildiğimiz zaman onu arşın kavayimi altında göreceğim. Bilmem ki Tur'da bir sayıka yaşadı. O sayıkadan ötürü ikinci sayıkaya maruz kalmadı mı? Yoksa benden evvel mi oldu diyor. Şimdi öyle bir espriyle ortaya konuyor ki bu mesele. Hz. Musa'nın büyüklüğü anlatılıyor ama Efendimiz o benden daha büyüktür demiyor. Hiç unutmam ben bunu söyleyince beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin. Hepsi birbirlerinin yüzüne baktılar. Bak gördün mü? Tabii. Ben anlatmak istediğimi anlattım arada. İnsanın itibar tablosunun şeyini anlattım. Şeyi de anlatabilirdiniz. Miraç'ta Hazreti Musa'ya uğramasını, namazın 5 vakta indirilmesi meselesinde rehberliğini. Biz ona kendimize göre bir kısım yorumlar getiriyoruz, izah ediyoruz. Neydi yani efendimiz sallallahu aleyhi. Onun saygısına, tevazuuna ve tarihi tecrübeye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 Şu Hazreti İsa hakkında Kur'an'da böyle takdirkar ayet olduğunu biz bilmiyorduk. Hiç düşünmemiştik. Peygamber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Hazreti İsa hakkında böyle düşündüğünü ihtimal vermiyorduk diyorlar. E bunlar bir eksiklik yani. Şimdi siz onlarla bu diyalog vesilesi içinde bunları anlatma fırsatını bulursanız şayet çocukların kalbi yumuşayacaktır. Arkadaşlara azetim şeylerden bütün şu yani birisi Kâsa gelse dese şey ki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 Ruteryanlığa geçmiş, 10 tanesi Ruteryanlığın katolikle geçmiş, 10 tanesi Katoliklığın Katoliklığın geçmiş, rakam yükselmiş böyle. 10 tanesi Bahayi olmuş, Bahayilerden 3 tanesi bilmem nereye geçmiş falan böyle. Bunların da esas küçüklerine baktınız da bakıyorsunuz ki bazıları Ermeni bunların, bazıları Rum, bazıları Nasuri, bazıları Suriyani, bazıları da belli bir dönemde Türkiye'de komünist olmuş ateist insanlar. Bunlar geçiyorlar.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 size bir de tersini anlatayım bunu. Hapishanede solcular, onlar hep size anlatmışımdır. Satranç oynuyorlardı. Bir de mimar bir Günleri vardı. Onla halep selef oldu. Kovuş temsilciliği açısından. O önce sonra beni yaptılar. Satranç oynuyorlardı. Neyse ki orada bir münasebet oldu. Ben de satrançtan hiç anlamam. Konuşmama bakmayın. Yani o Şafil fil, gergedan filan bahsediyorum da ben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 ben hemen neye nasıl başlayacağını anladım. Ayaklarım titremeye başladı. Ya dedim Efendime bir şey derse hata ettiğimi anladım. Şimdi ne diyor adam o putuna inişiyorsun? Kur'an diyor ki velat on emindi onülden. Allah'tan gaydi taptıkları şeylere söylemeyen kalkar Allah'a söverler onlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki.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 Allahümme erine hakka hakkan ve zuhna ettiba'a ve erine el batı levatına ve zuhna Atırken, onun tasavvufi manasından daha çok ictimai olan yönüne değiniyor, misaller veriyor. Bu zaviyeden ihlası tam veya İhlas-ı etemli nasıl anlamalıyız? Evet. Soru du Üstad Hazretler ihlas üzerinde dururken, daha çok tasavvufçuların durduğu anlamda değil de manada değildi. De.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 Allah insanın muradı olursa o insanda Allah muradı olur. Ne ölçüde onu yad ediyorsanız o ölçüde yad edilirsiniz. Ne ölçüde nezdinizde, gönlünüzde o bir şey ifade ediyorsa siz onun nezd-i o orada pervane dönen melaiike-i kiram arasında seken-i semavat içinde o kıymetli olarak yad edilirsiniz yani. Göklerin ve arzın kıymetli sakinlerinin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 Bir de mesela siz şuna hesap etmeyin. Şeyi dolaylı yoldan şöyle dedim. Yani bir ara bir sıkıştık burada. Nahçar kaldık. Nagah bize bir perde aç. Bu karanlıkları bertaraf eyler. Sen bizi ışığa çıkarsan çıkarmasın çıkamayız. Bunu ben niyet ediyorsam mesela siz deseniz ki bu işte Adem zade deyin. Yani şu ben adam değilim de bir ama bir adamın oğluym.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 Bunların içinde Allah'ın kulları nerede diyor. O zaman kendisini Allah'ın kulu demek için evet ya Rabbi, cehennemden sana sığınırız. Cennette senden isteriz. Çünkü orası senin lutuflarının sağanak sağanak yağdığı bir yerdir. Öbürü de senin kahrinin köpürdüğü bir yerdir. Tekadü temeyye zümnel gıyız öyle bir yerdir. Lezzetlere gelince sen bize mekafet ve mehâbetini duyur falan dersin. Bu halisane bir mülaze olur.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 o da Ebu'l-Hasen'in Eşer Hazretleri'nin mülazasıdır evet, sıfatullahi leyset eyne gayri zatin leyset eyne zatin vela gayren sivahu zenfisali evet sıfatullah ne zatın aynıdır ne de gayrıdır ama ayrı da mütahale edemezsiniz ondan. Bu aslında bir kaçamaktır yani Bir cevapsız olan bir meseleye cevap bulamamı aczinden dolayı farklı bir zemine çekme meseleyi, farklı bir yorum getirme demektir. Cevabı değil bunun neden? Bazıları felsefeciler, Cenab-ı sıfatı yoktur diyorlar, bazıları sıfatla zatının aynidir diyorlar ve bunlar bir kısım sakat mülâhazalara sebebiyet veriyor. Sıfatı yoktur dediğiniz zaman da Allah Celle Celaluhu bir sürü sıfattan bahsediyor. Esma ona irca ediliyor. Sıfat, zatının ayni dediğiniz zaman o sıfatlar zatından taadüdü kudeme lazım gelir diyorlar, aklı şeyler bunlar.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 Tabii diğerle birine bir eşari ile bakabilirsiniz. Birine de mâtürîdî mülazasıyla bakabilirsiniz. Yine irade, irade-i külliye, irade-i cüziye, kudreti külliye, kudreti cüziye, temayülü külliye, temayülü ü cüziye mülazasıyla bakabilirsiniz bu meselelere. Şimdi asıl meselemiz ihlas, hulus demektir. Yeni Türkçemizde o meseleyi ifade ederken öz kelimesi de Türkçedir. Yürek kelimesi de Türkçedir. Öz yüreklilik şeklinde ifade edebilirsiniz yani. Yüreğin özü, yüreğin özü onun Allah'la irtibatlı olan yanıdır. Biz gönül de diyoruz da fakat burada yürek tabirini kullanıyoruz taziyada. Öz yüreklilik diyoruz. Bunun amellerin içinde, mülazaların içinde, ve niyet gibi görülen şeylerin içinde, niyet esasen zaten,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 O büyük buluşmada gösterildiği gibi yani hele bir daha vicdanla da dinle yani doğru konuştuymuş burada çünkü burada her şeyi bilen Allah'ın uyup var. Ma yelfuzu min qaulin illa ledehi rakibun atid biyor. Vla ratin vla yabsin illa fi kitabun mubin. Ma teskudu min warkatin illa yalamhu vla habbe fi zulmati al kitabun mubin. Her şeyi biliyor Allah Celle